Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. İstanbul'un Marul Bayramı'nı konuşacağız şimdi 8-9 Mayıs tarihleri arasında. 7 kulede gerçekleşecek evet. muhtelif mekanlarda ayrıntılandırmak için bu mevzuyu fikir sahibi de maklardan defne Koyerek telefon attığımızda Defne Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Müsait. Merhaba. E, muhtemelen birçok şeyle uğraşıyorsunuz. Biz sizi müsait bir anınızda yakalayıp hem yarını Aa, Ay olur mu öyle şey başımla lüksel <gülüyor> konular konuşacağız beraber bütün kardeş göbeğinde. Evet, evet. Şimdi hepsini konuşalım istedik. Değindiğimiz de. kadarıyla etkinliğin şimdi şöyle soralım isterseniz İstanbul'un aslında yani kültür tarihi ya da ekoloji tarihiyle biraz ilgili olanlar için çok girizgah olacak ama bir yandan da biz etrafta ufak kamuoyu yaparken marul mu sorusunu da çok alıyoruz gerçekten. <gülüyor> ee, oradan başlayalım mı? Marul var mı hakikaten? Yani, yani marulun bayramı mı olurmuş? Marulun bayramı <gülüyor> Allah Allah nereden çıktı? Yeni Türkiye falan diye <gülüyor> <gülüyor> takılan da çok var. Ama 1500 yıllık e, bostanları olan bir şehrin emanetçileriyiz. Evet. E, ve Bu emaneti şefkalade sırtımızı dönmüş olduğumuz 10 yılların hı hı. E, işte 2013'ün Temmuz'unda e, buraların e, park e, ya da rekreasyon alanına çevrilmesi ihtimali üzerine hı hı. yeniden kentsel tarım alanlarımıza dönüp bakma ihtiyacı hissettik. E, katmanlı hı hı. mücadeleler bunlar, katmanlı uyanışlar bunlar. Doğru. Dolayısıyla bir, iki değil ama biz işin hepimizi birleştirecek tarafında maruldan birleşenleri. Çünkü kule Bostanları'nın şeyi e, söyleyin, örnek ürünü veya sembol hı hı. ürünü, nasıl hı hı. ki Boğaz'ın sembol ürünü, bir serpalamız oranın da e, marul o. ve İnanır mısınız? Yıllardır orada bu marul ekilmiyor. Halbuki kule Lisesi'nin mezunlar günü bile marul günü. Evet. Dolayısıyla dedik ki ya biz bunu örnek alalım, bunu odağımıza koyalım. Ama bunun etrafında... E, Kültürleriyle, insanlarıyla, vakıflarıyla, dini kurumlarıyla, bayramlarıyla ve hatta İstanbul'un bütün unsurlarının cins cins katman katman bahar bayramlarıyla biz bu Marul'u birleştirelim. Yeniden coğrafyamızı hatırlayalım. Hı hı. Aslında Marul mu dediğiniz zaman hayır Marul değil İstanbul demek istiyorum. Evet. Ee, evet Marul çünkü İstanbul demek istiyoruz. Her taraftan konuşabilmek istiyoruz. Başlangıç yapacağız. Evet bu... Da işaret edilmesi gereken nokta aslında bir kültürel e, miras hassasiyetiyle galiba e, konuya yaklaşmadan Marul'un öyle sıradan bir besin olarak görülmesi de çok e, makul Galiba bu konuda açılacak. Şimdi yarın Saatbeyoğlu'nda başlayacak yan etkinlikleri var e, İstanbul'un Marul Bayramı'nın. Oranın programıyla isterseniz konuyu biraz e, açabiliriz. daha ancak bir şeyi bir kere vurgulamak istiyorum. Biz Hı -hı. E, zannediyorum e, neredeyse 12-14 saat açık olan süpermarketler arzu ettiğimiz her şeyin raflarda varmış gibi durmasına evet. referansla e, marul gibi sıradan gıda diyoruz. Gıda esas olandır, gıda bekamızdır. gıda coğrafyamızın bekası, gıda yarınımızdır. Onu korumak, kültürü korumak, kendi yarınımızı korumak demektir. Bunun bir bütün olduğunu uyanmak demektir. Şehri biraz bu açıdan konuşalım istiyoruz. Ve yarın <gülüyor> etkinlikler aslında paralel etkinlikler dedik. Perşembe ve pazar günü gerçekleşecek olanı. Yarın başlayan etkinlikler bunu katman katman konuşabilmek için. Örneğin yarın saatte gerçekleşecek olan saat altıdan itibaren <gülüyor> gerçekleşecek olan üç tane konuşma. Değişik biçimlerde e, bir Kültür olarak e, somut veya soyut bir alan olarak bostanı, hı hı. bir kültür diğeri olarak marulu, e, bir e, beka unsuru olarak tohumu veya hı hı. bostancı bilgisini tartışmak üzere. Bunu tartışanlar da klasik anlamda... E, Tarımcılar, bunu komik söylüyorum aslında karşınızda bir grup yok ama tarımcılar <gülüyor> değil. Mimarlar konuşacak, tarihçiler konuşacak, arkeologlar konuşacak. <gülüyor> ve aşağı yukarı 2-2,5 yıldır e, bütün şeylere rağmen, e, zorluklara rağmen bu bostanların bostan kalabilmesi için katman katman alternatif geliştirmeye çalışan arkadaşlarımız başlayacak. Evet, evet aynen öyle. Zaten bir süredir 7 kule bostanlarının koruma girişimine ilk faaliyetle ile beraber bizim de gözümüz. Aynen. Evet aynen oralara dönmüştü ee, birkaç senedir evet, ne mutlu ki şimdi e, klasik bir şehir bayramı marul bayramı tekrardan e, bizim de gündemimize gidiyor. tam da dediğimiz gibi tüm bu karmaşanın ortasında e, düşünmek için hem geleceği hem de e, geçmiş böyle bir köprü işte var galiba e, marulun peki e, cumartesine bakarsak Evet hafta e, Defna... boyunca devam edecek aslında pazar evet. günü de dahil hatta Evet, evet, evet. Yani e, cuma günü öğleden sonra bir e, lise öğrencilerine yönelik bir side ve tohum dağıtımımız var. Hı hı. Öğleden sonra lise öğrencileri diye özellikle ayırdık. Hı. Çünkü onlarla özel konuşacaklarımız, onların ilgi alanlarına giren konularla 7'den 77'ye ayırmak istedik. Ama ondan sonra hemen arkasından saat 6'da gene Salt'ın Bey olduğunda açık e, sinemasında <gülüyor> e, Şulabozis ve e, Turgut Kut aracılığıyla bütün bu bostanların tarihini, kültürünü olağanüstü lezzetli bir anlatım. Sevkalade, duygusal e, ve bir o kadar da bence eğitici, öğretici ve idrak e, uyandırıcı, inham verici <gülüyor> bir sosyet olacak. Bunun iyi, iyi bir başlangıç olması <gülüyor> umut Cumartesi günü ise sabahlin Sürpikic e, Hastanesinin karşısındaki çay evinde bir e, şeyimiz var, başa, e, sohbetimiz var. Hı hı. E, bu, sohbet, Akavlı, bu sohbette Necdet bu sohbette sadece Yedi Kule Bosanları değil, ta arkasında Veli Efendi Hippodrom'un olduğu bölgeye kadar uzanan Çünkücü Çayırının tarihle evet. dili konuşan İstanbullar dahil birçok e, Farklı geçmişten, kültürden İstanbul'u yaratmış olan unsurların e, bahar bayramlarının Hı. coşkusunu, rengini, çeşitliliğini dinleyeceğiz. Bu anlamda coğrafyanın bahar uyanışının evet. şehirli insan için bile ne kadar renkli ve ne kadar önemli olduğunu hatırladığımızda fayda var. Boşuna değil bu güzel havalarda ayakkabımızı çıkartıp toprağa basmak istiyor olmamız evet. bunun da kültürde karşılığı var. Evet. Ee, arkasından müzikli, çalgılı, e, şarkılı, ve teneke, trompetçe trompet şey yapıyor olacak, e, destek veriyor olacak. Hı hı. Gideceğiz Bostan'a. Orada bu sefer 14 yaş 6 çocuklarımızla toprağa dikin yapacağız. 7'den 77'ye herkesle tohum takası yapacağız. Arkasından da haz ve dostluk çok önemli. Maniler çekeceğiz, şarkılar söyleyeceğiz ee, ve e, Cia'nın ustası Şefe Musa Da yaptığı yaptırdığı nevruz şerbeti, yem yeşi bir nevruz şerbeti için e, Karaköy'le kantosunun dindirjeliyle e, keyifle ve dua ile dilekle bize hazırladığı bir piyazı paylaşıyor olacağız. <Gülüyor> Pazar gününe gelince de Bostan tek bir katmanı değil, evet, 1500 yıllık bir gelenek kent bostanları ama şehrin geldiği noktada bambaşka bostanlar oluşuyor. Bir taraftan e, direnme unsuru olarak bostanlar, evet. şehri dönüştürme biçimi olarak bostanlar <Gülüyor> e, ve e, şehri veya mahallenin kendi e, alanına, kamusal alanına sahip çifa biçimi olarak bostanları konuşabilir istedik. Orada da Kuzguncuk Bostanına gidiyoruz. Hmm. Orada kızgıncıklarla beraber Pazar günü yeniden e, Marullar dikeceğiz Soğum takası yapacağız e, Ve böyle bitireceğiz Elimizden geldiği kadar şenlikli hikayeli hmm. kılmaya çalıştık Buna katılıp da Ya şunu da yapsaydık <gülüyor> keşke Herkese de kapımız açık Bu evet. sadece bir başlangıç olsun istiyoruz Şehrimizin tıstık çamları Şehrimizin menbaa suları Şehrimizin çiçekleri Şehrimizin Çilekleri, hıyarları, incirleri her şeyinin kutlanması için bayramlarımızı artsın istiyoruz. Evet biz de temenninizi paylaşıyoruz. Evet epey de detaylı ve bilgilendirici bir program hazırlamışsınız. Biz de mümkün olduğu kadar tanıtmaya gün geldiğince de anlatmaya çalışacağız. Evet şöyle bir ufak toparlayalım Salt Beyoğlu'nda tartışmalarak. Bu konudaki tartışmalara vakıf olmak ya da katılmak isterseniz Salt Bey yolunda epey yoğun bir program var. Perşembe günden itibaren sonrasında bayram kutlamaları önce 7 Kule'de, ertesi gün de pazar günü Kuzguncuk Bostanı'nda tohum ve fide de dahil olduğu bir etkinlikli. E, sürüye olacak. Hı hı. Fikir sahibi damakların girişimiyle Defne Koy Yürek'ten bilgi aldık. Defne var mı eklemek istedikleriniz son olarak? Eğer hani notumu alamadım, nerede ne oluyordu diyen olursa lütfen Marul Bayramı diye tırnak içerisinde bir küçük Google taraması yaparsa evet. basın hı hı. çok güzel destek verdi ve e, şeyde bulunabilir, internette bulunabilir, formatta pek çok paylaşımda bulundu. Bizim sayfamızı ve benzeri pek çok sayfaya ulaşmaları mümkün olacak. Evet. Adresleri Kişileri bize nasıl ulaşacakları bulabilirler. Ne olur gelsinler. Ne kadar çoğu, ne kadar çoğumuz bir marul uyruğuna birbirimize gülümseyerek, sohbet ederek e, şenlik yapıyoruz. O kadar bu şehrin geleceği var. O kadar bizim geleceğimiz var. Evet, o zaman marul bayramımız kutlu olsun diyoruz. Görüşmek üzere. bol olsun. Kolay Çok teşekkür gelsin. ediyorum. İyi çalışmalar. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle yeniden.